si caste Kainat. Bugün 8 Nisan Pazartesi. Yıl 2013, ay 4, gün 98, Kasım 152. 1434 Hicri Cemaziyelevvel 27, 1429 Rumi Mart 26. Fırtına. Günün Tarihi. 80 89 yıl önce bugün 8 Nisan 1924'te şer'iye mahkemeleri lavedildi ve kadınların yerlerini hakimler aldı. 60 yıl önce bugün 8 Nisan 1953'te Afrikalı lider Jomo Kenyatta Mau Mau hareketini yöneterek Kenya Cumhuriyeti'ni kurdu. Nisan ayında, Cuma gününden devam. Çiçekler Menekşe, Şepboy, Karanfil, Margrit, ayçiçeği fideliklere, Kınaçiçi'yi yastıklara dikilir. patları çeliklerinin saksıları değiştirilerek filizleri tırnak ucuyla budanır. Bahçıvanlık Kalem aşısı işi sürdürülür. Sonbaharda yaprak aşısı vurulmamış fidanların aşıdan aşağı kısmında fışkıran tomurcuklarını koparmalıdır. Bu suretle aşılar kuvvetlenir. Her nevi çelik yapmaya devam olunur. Yaprağını dökmeyen ağaçlardan daldırma yapılır. Kökü yerli çiçeklerle karanfiller, kökü yerli çiçeklerle karanfiller, krizantemler kökten ayrılıp çoğaltılır. Enginarların dipleri açılır, etrafları çepeçevre 20 santim derinlikte bellenir ve fazla sürgünleri ayrılır. Adi bakla, acı bakla, haşhaş, beyaz patates çapalanır. Adi yer patatesinin dikilmesine son verilir. Sebzeler Sebzeye ait bitkilerin tohum ve fideliklerinin dikilmesine başlanırsa da fasulye ile hıyar mayıs saklanır. Kıvırcık, top salata, bezelye, turp gibi bitkilerin bütün yaz bütün yaz yetmesi için yenilenir. Enginarların kökten süren lifleri koparılır. Geçen ay ekilenler seyrekleştirilir. Çapalanıp samanla örtülür. Yemek Listesi Gün 99 Çorba, etli yaprak dolması, salata ve sütlaç Büyük, Büyük Saatli Marif mi? Takvimi Merhaba herkes Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet açılışımızı David Bowie'nin Pablo Picasso adlı parçası ile yaptık. Sebebi de şu Pablo Ruiz yi Picasso'nun ama herkes Pablo Picasso diyebiliyor biliyor. 1973'te bugün ölümü idi. Onun için çaldık. 25 Ekim 1881 doğumlu İspanya'da doğmuş ressam, heykeltıraş. Print denen sistemi kullanarak yaptığı çok şeyler var. Baskılar, baskı üstadlarından seramikçi ve aynı zamanda da ...sahne düzenlemelerinde... ...dekorlarında da çalışmış... ...çok önemli çalışmalarda da imza etmiş... ...yani... ...20. yüzyılın... ...geçen yüzyılın en önemli... ...etkili olan... ...sanatçılarından biri... kübiz hareketin ...kurucularından biri... ...aynı zamanda... ...inşa edilmiş heykellerinde yapım e, mucitlerinden biri sayılıyor. Kolaj tekniğinin de geliştirilmesinde çok önemli rol olmuş ve başka pek çok stilinde imz imzaçılar arasında yer alıyor. Çok geniş çaplı bir yetenek aslında. En ünlü yapıtları arasında Kübizm öncesi Demoiselle d'Avignon 1907'de yaptığı ve 1937'de yaptı Gernika tablosu da yer alıyor. İspanya İç Savaşı'nda Gernika kasabasının ya da köyünün Alman Naziler tarafından bombalanmasını resmeden bir müthiş tabloydu. Hatta Birleşmiş Milletler genel kurul salonlarından birinin de şeyini duvarında Duvarı. yer alıyor. Fakat şeyde ilk açıklamalar yapıldığı zaman Colin Powell tarafından Irak'ın işgaline giden yolda Powell yalanlarını sıraladığı zaman bütün dünyaya üstü örtülmüştü. Bu da dikkatlerimizden kaçmamıştı. Örtmüş aynen. Yani. Evet. Gernika hatırlatmasın bir şey diye. Böyle bir hatırlama yaptık. David Boyden bugün bütün eğer fırsat bulabilirsek Pablo Picasso üzerine yapılmış çeşitli müziklerden de seçmeler vermeye çalışacağız size. E, haberlere geçmeden önce e, Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını da 9 gün sürdü ve bitti dün akşam. Ve oldukça hareketli, şenlikli bir gündü. Grup fotoğrafı da çektirdik. Toplamda 154 rakamına ulaşıldı bir yıl öncesinin bir halde gerisinde gibi görünüyor. Bir halde değil ama bir önden bahsedildi. Son gün evet. itibarıyla. Yoksa bütün 5 gün, dokuz günlük şeyin sadece bir gününde, bir önceki yılın performansından az. Geri kalan bütün günlerinde. Daha e, oldukça daha iyi bir performans gösterildiği destek, e, dinleyicilerin desteğine mazhar olduğu söylenebilir açık radyonun. Ama dün itibariyle bu son sonuç değil. 154 rakamı buna bir miktar daha ilave olacağı anlaşılıyor. Ve belki de bu da e, geçen yılın aynı dönemdeki dün pazar gününü de geçme ihtimalini de ortaya koyuyor. Bu Son eklemelerle birlikte. Son eklemelerle birlikte evet. Son sonuçları tekrar gözden geçirir ve size de duyururuz. Evet. Ama durum oldukça çok canlı oldu. Çok sayıda genç müzisyen, sanatçı burada gelip canlı konserlerle de Açık Radyo'nun yeni stüdyolarını epey şenlendirdi doğrusu. Ve dinleyicilerimizin de katılımıyla 150'nin üzerinde insan buraya gelip stüdyolarda hem dinleyicilerden sohbet yapanlar oldu, yani gayet öğretici ve ilgi, ilgi çekici konuşmalar geçti. Hem de çeşitli gruplar ve insan, tek tek insanlar da yeni son ıı, albümlerinden ya da son çalışmalarından örnekler sundular. Oldukça bizim açımızdan oldukça iyi, başarılı Ya yani başarılı keminsini kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama keyifli bir dokuz gündü doğrusu. Bütün destekçilere de bir kez daha teşekkür ederim ederiz ve aynı zamanda da desteklemeyen dinley dinleyicilerimize de teşekkür ederiz şüphesiz ki. Böyle bir Durum bu devamda, bütün yıl devam ediyor tabi dinleyici destek projemiz bizim 10. yılında. 11. yılına da böyle girdi. Yıl boyu devam ediyor ama yoğunluğu esas itibariyle bu bir hafta yılın bir haftasına 9 gününe yayılıyor. Evet, geçtiğimiz hafta içerisinde bir saatlik kısa, ekspres bir açık gazete gerçekleştirmiştik. Artık her olağan, gün birer saatlik. Evet, olan formata olağan temp tempomuza geri dönüyoruz. dönüyoruz. Bir haberle açalım. Ee, İzmir Barışsu eski başkanlarından Noyan Özkayın Urla'da sabah yürüyüş yaparken yolda düşüp öldüğü kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği haberi var. Evet, Noyan Özkayın çevre ve ekoloji örgütlerinin e, önemli isimlerinden biriydi. Urla'da dediğiniz üzere hayatını kaybetmiş, yürüyüş yaptığı sırada. Evet, yani 1990'lı yıllarda İzmir Barosu bünyesinde çevre hareketine öncülük yapmıştı. Pek çok, pek çok, hukuki yönden pek çok projeye de karşı çıkıp çevreyi, ekolojiyi tahrip edecek karşında dikilen hareketlerin öncüsü öncülerinden biriydi. Konak meydanına galeriye yapılması, kordonun doldurularak altı şeritli yol geçirilmesi, metronun viyadüklerle kent içinden geçirilmesi gibi projelerle o altın madenleri termik ve nükleer santrallere karşı hukuki mücadele yürütmüş ve pek çoğunda da engelleme yolunda önemli başarılara imza atmış biri Uluslararası Çevre Hukuku konusuna da yönelmişti Baro Başkanlığı'nın ardından. E, hukuk camiasında da çok seviliyordu. Burada haberlerde belirtilmemiş bir şey var. Bu Doğan Haber Ajansı'ndan ve Çevre ve e, şey, Yeşil Gazete'den e, bu haberlere bakarken Açık Radyo'da e, yıllar yılı e, ilk Açık Radyo'nun ilk yıllarında Çevre hukuku programları da yürütmüştü. Ona da bir günaydın Noyan diyelim. Evet günaydın diyelim. Düzenli problem, programlarının dışında zaman zaman da kendisiyle telefon bağlantısı kurup konuşmalar yapıyorduk son durumlara ilişkin olarak. Evet. Fırtına diyor takvimde ve gerçekten de çok anormal gene iklimlerin arasındaki çizginin muğlaklaştığı, ortadan kalktığı bir aşırı hava olaylarıyla dolu haberler elimizin üstünden, elimizin altında bulunuyor sürekli olarak ve de İstanbul'da da dün akşam itibariyle dün akşamdan sonra kuvvetli yağmur yağışı olduğu, belki bazı yerlerde de sel olabileceğini düşündürdüğü yolda gelirken buraya bayağı caddelerde yoğun e, su birikintilerine rastladık. Evet, e, her zaman bu yağmurların arkasından gelen gazete başlıklarını da görebilmek mümkün. Bazı yollar göle dönmüş. Gök gürültülü ve sağanak şeklinde yağışlardan, görülen yağışlardan bahsediliyor. Ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından tıkanan roger yollarının açıldığından bahsediliyor. Ve yapılan uyarılarda da sağnak ve gök gürültülü yağışın yaşanabilecek ani olumsuz şartlara karşı ki bunların arasında ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi durumlar da var. Vatandaşların bilgileri dikkatli ve tedbirli olunması istenmiş. Bugün de... Gündüz saatlerinde etkili olması bekleniyormuş yine bu yağışların İstanbul içerisinde. Evet devam edecek. Başka yerlerde de çok sayıda sel haberi evet, var. Bir haber takip yapalım istiyorsanız. Arjantin'de meydana gelen, Buenos Aires ve La Plata'da e, meydana gelen sel olaylarından bahsetmiştik. Rakam 54'e ulaşmış ve ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmiş. Evet, zaten 54'te aslında bir de 54 kişi yalnız sadece La Plata kentinde 4 kişi de Buenos Aires'ten vermiş. 58 mi oldu o zaman? Evet toplam Hı. 58 oluyor galiba. Ve evet müthiş bir şey 1 milyon nüfuslu La Plata kentinde nüfusun hatırı sayılır bir kesiminin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söylüyoruz. Şimdi de baya öfkeli bir tepkinin de dile getirildiğini görmekteyiz. Resmi araçları da saldırarak yetkililerden tatmin edici karşılık alamadıkları için bazı kent sakinlerinden bir grup varilik binası önünde bayağı tepki göstermiş. Ama Sosyal Kalkınma Bakanı halkın ihtiyaçlarına kısa sürede yerine getirileceği karşılanacağı sözünü vermiş. Bakalım. Macaristan'da da önemli bir sel haberi var. 500 kişi katılıyormuş çalışmalara ve şimdiye kadar 30 bin kum torbası kullanılarak taşmanın önüne geçmeye, taşkınların önüne geçmesine çalışılıyormuş. 2500 kilometre karelik bir alanda Macaristan çapında hazırlıklar yapıyormuş. Eriyen kar suları ve yağmur nedeniyle asıl tehlike bundan sonra başlayacak diye uyarılar geliyormuş resmi olarak. Evet, yani Macaristan'da 220 bin hektarlık alan su altındaymış. Yarısı tarım toprakları. Hasar çok fazla. Çiftçiler çiftçiler büyük zarardaymış ama zararı karşılanacak demiş. Tıpkı Arjantin'deki gibi zarar giderim sözü verilmiş. Evet, hasarın meydana geldiği yerde Budapest'e 150 kilometre uzaklıktaki Markal Nehri'nin kıyılarıymış. E, ve nehir taşmış. Yollarda aynı şekilde Türkiye'de olduğu gibi trafiğe kapanmış. Temel dertler aynı galiba. Evet. 220 bin hektardan bahsediyoruz. Yarısı yarısının yani ekili olduğu için. Yok. Yani. Ee, yo, 221 bin hektar. Evet. Çok büyük bir alan ve yarısı da ekili alan. Evet. Yani de sanıyorum Arjantin'den belki <gülüyor> daha sonra haber almayabiliriz ama Macaristan'dan çok daha Farklı ve önemli bazı zarar haberleri geleceğine şimdiden kesin gözüyle bakabiliriz sanki. Bu arada Türkiye'den de taşma, taşkın ve sel haberleri var. Biri Derik, Derik'te Mardin'in Derik ilçesinde dün akşam sağanak yağış ve tabii ki o tipik terim kullanılıyor biz kullanmayalım. O hayatı olumsuz etkilediği gibi bir klişe. ...evler, işyerleri, sular basmış ve ayrıca kız teknik ve meslek lisesi de sular altında kalmış durumda. Delikte sel felaketi diye vermiş İhlas Haber Ajansı. İki saat süreyle devam eden bir yağıştan bahsediliyor. Zaman zaman yavaşlamış fakat bir süre sonra etkisini arttırarak devam etmiş bu yağışlar. Ve okulların dağılmasına bir saat kala velilerin çocuklarını almaya geldiği sırada... ...etkini olan yağış daha da kötü hale gelmiş... Okulların önünde araç kuyrukları oluşmuş. Öğrencilerin yardımına derik belediye personeli ve trafik polisleri yetişmiş. Öğrencileri polis tahliye etmiş okullardan. Okulda büyük hasar varmış. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mustafa Kahraman Derik Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin birinci katıyla Bodrum katının kullanılmaz hale geldiğini de belirtmiş aynı zamanda yaptığı açıklamasında. Ve yaklaşık ee, okul, okul müdürünün yaptığı açıklamalar var. Hasarın ne kadar büyük olduğuna dair 200 bin liralık zararımız 200 bin lira bir evet. bir okulda. 200 bin lira. Yani okulu tamamen dolmuş fotoğraflardan bahsedeyim dinleyicilerimize. Dolmuş ve e, zemin katı balyozlarla, kepçelerle de, delerek içerideki suyu tahliye etmeye çalışıyorlar bir okulun içerisinde. Evet çok aslında etkileyici görüntüler. Ee, peki ee, zarar giderim sözü verilmiş mi? Halkın ihtiyaçları kısa sürede karşılanacaktır diyen Arjantin'de ya da çiftçilerin zararı karşılanacaktır diyen Macaristan'daki yetkililere karşılık. Derik Kaymakamı da ve belediyesi de e, şey düzelecektir her şeyi tamir edeceğiz tazmin edeceğiz demişler mi? Herhalde evet. demişlerdir. Muhtemelen demiş olabilirler fakat e, olayın sıcağı sıcağına yaşandığı e, bir durumda yazılmış galiba haber. Çünkü hala bu e, fotoğrafları görebilmek mümkün. Fotoğrafların zamanı da aynı şekilde altında yazıyor. Ama şu anda böyle bir açıklama yok. Yok ama olacaktır. Tek, ama teselli verici hı. bir durumdan bahsetmiş ee, müdür mesela? müdür konuşmuş ee, ...çok ıı, tek tesellimiz var demiş. Öğrenci ve personelin başına herhangi bir şey gelmemiş. Öğrenciler dağılmıştı demiş. Buna biraz züğürt tesellisi diyeceğiz tabii. Deliktesel felaketi var. Bir başka felakette Şırnak. Şırnak'ın Beştüşşebap ilçesi Güneydoğu'dan bahsediyoruz Türkiye'de. Burada da Macaristan'da anlatılan hikayeyle benzer bir durum var... Ee, kırsaldaki karların erimesiyle birlikte dereler taşmış ve şırnak yolu, karo, şırnak karayolu ulaşımına kapanmış. Ee, acil hasta olan insanların ambulanslara konulup gene aynı şekilde bir e, tahliye durumlarından bahsediliyor. Gözürlebilmiş mi belli değil. Yani gene içerisinde Sağlık durumu iyi demiş ama. Evet sonra haberin gerisine baktım. Beytül Şebap Devlet Hastanesi'nde kaldırılmış Acil Hasta Akofi Akkuş ve durumu iyi deniyor. Üçüncü kez taşmış Faraşin Deresi. Yani bu eriyen karlardan etkilenen Şuna Beytül Şebap ilçesinde bulunan Faraşin Deresi üçüncü kez taşmış. Şırnak Karayolu'nda ulaşıma kapatmış. Üçüncü kez olsa gerek. Ama iyi haber. Köprü önümüzdeki hafta içinde tamamlanıp hizmete girecekmiş yeniden. Ayrıca şunu da belirtelim PKK'nın iyi bir tarafı da var. PKK'nın 2 Eylül 2012 tarihinde bir saldırı gerçekleştirerek tahrip ettiği bir köprüden bahsediyoruz. Bir Derinözündeki köprüden bahsediyoruz. Şırnak ile tek bağlantı yolu olan Fareşin derisi üzerinde yapılan köprünün inşaatı devam ediyormuş. İşte Karayolundan da, da ulaşım sağlanamıyormuş bu yüzden. Peki Can Şeyi sorayım, bu neden bu kadar çok sel oluyor? E, kar sularından bahsediliyor, eriyor. Niye eriyor? Her her bahar sene bahar geldi. E, her sene bahar geldiği zaman kar suları eriyince böyle seller mi oluyor? Böyle olmuyor mu? Geçen e, hafta konuştuğumuz üzere ben böyle bir gerçeklik içerisinde doğup büyüdüm ve normal olarak bunu algılıyorum da evet, Bu yaptığı e, John Tombil'in yaptığı atıf şudur. Özellikle işte emekliye, kendini emekliye ayırıp bundan sonra iklim, ekoloji çalışmalarına ağırlık vereceğini söyleyen yani aktivizme ağırlık vereceğini söyleyen James Hansen dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri olan James Hansen'ın NASA'dan ayrılması üzerine yazılmış bir New York Times makalesi vardı. Justin Gillis'in çok çarpıcıydı. Ee, ve e, şimdi atıf yaptığımız husus makalede şöyle ilginç bir şey vardı. Ee, e, nasıldı onun yani İklindeki... her evet onu hatırlamaya çalışıyorum işte. İklimdeki ha Buldum şimdi onu. Ee, dünyanın şu anda yaşayan nüfusunun yarısı e, şeyi hatırlamıyor. Yani kendi doğum, ömrü boyunca her ay bir önceki aydan daha sıcak olmuş ortalama. Bunun aksinin olduğu gün... Da 1985'ten bu yana hiç görünmemiş. Yani 85'ten sonra doğanların genç kuşak böyle bir şey küresel ısınmanın olmadığı bir dönemi hatırlamıyor. Yani dünyanın yarısı arkamda bu evet. gerçeklik içerisinde ve giderek de senin kuşak kazanacak tabii. Elbette. <gülüyor> bir zaman sonra tamamı senin arkanda olacak. Yani bu Beytül Şebap'taki karların erimesiyle beraber derelerin taşıp yolların tıkanması haberi. Yani bir istisna değil, kural halinde evet, bu gerçeklik öyle. Bunu söylemeye çalışıyoruz ve çok önemli. Tam da bununla bağlantılı olarak e, bu ilk yarım saati aşağı yukarı e, böyle iklim ekoloji meseleleriyle geçireceğimiz aşikar e, yepyeni bir araştırma var. Çok önemli. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen araştırma kuruluşlarından bu konuları açıklayalım. E, atmosfer ve hava durumları araştıran NOAA -A -A diye bir kuruluş var. Onun yayınladığı rapora göre ki bu Amerika'nın ve dünyanın en saygın yay, bilim dergilerinden birinde yayınlanmış. Geophysical Research Letters diye. Diyor ki küresel ısınma var diyor ve aşırı yağış olaylarını çok arttıracaktır diyor. Yani zaten çok aşırı yağış ve sele yol açan yağışlar çok artmış durumda. Bu çok daha fazla olacak diyor. Yani dünyanın büyük kısmı senin arkandan gitmeye devam yani edecek. Öyle anlaşılıyor. Buzullar eridiği zaman uzaya doğru yola çıkmayacaklar. Dünya üzerinde bir dolaşıma girecekler ve bu yağışlarda. da sürekli bir sirkülasyon haline gelecek. Evet, yani. sürekli olarak atmosferde gen su buharı tabii daha çok barındırıyor atmosfer. Isındıkça evet. ve her seferinde o zaman istediğin yerlere yağmur yağmıyor farklı durumlarda insanları özellikle de barınak sorunu olan yoksul insanları yerle bir eden yağışlar var nitekim. işte her birinin sonuçlarını görüyoruz. Yani gezegenin sıcaklığı arttıkça daha sıcak atmosfer, daha fazla nem, rutubet barındıracak. Bu da çok daha yoğun yağmurların düşmesine, sanak yaşlarına yol açacak. Ve çok demiş bir araştırmanın yürütücülerinden birisi Kenneth Kunkel Çok yüksek bir güvenle söyleyebiliriz ki, güvenlik aralığıyla, güven aralığıyla istatistiksel olarak söyleyebiliriz ki demiş, en aşırı yağmur düşüşleri daha da. Yüksek olacak diye. Bunu kesinlikle söyleyebilir diyor. Neredeyse. Çünkü atmosfer bu o şeyleri arttırmak için, gazlamak için çok daha büyük bir su potansiyeli taşıyacak rutubet demiş. Ve eğer dünya da demişler. Bir de eklemesi var. O çok tatsız aslında. Bu yağışlar sadece yağmurlardan mı bahsediyoruz? Aynı zamanlarda kar yağışı işte. Hepsi, yağışı. hepsi zaten. Hı -hı. Yani yağmuru da yağdıran kar meseleleri. Ya mesela küresel ısınma dediğimiz zaman ya da iklim değişikliği dediğimiz zaman aklımıza direktmen küresel ısınma küresel ısınmayla beraber de kavrulan bir yeryüzünden bahsediliyor. Ve aklımıza da bu şekilde geliyor. Fakat Aşırı yağışları da aynı derecede o kuraklık bir tarafımız kuraklık bir tarafımız o çatlak topraklar bir tarafımız bir tarafımız da seller altında kalan yerler toprak ve ev. Mesela ve geçen sene sendika vurduğu Amerika Birleşik Devletleri Aynen ya da bu öyle. kış aylarında İngiltere'deki kar fırtınaları Macaristan yine aynı şekilde Balkanlar'daki bu kar fırtınaları. Geçtikçe normalleşmeye başlayan durum daha da aşırı hale gelecek. Evet, Dediğinizi anladım bu. Evet, ve bütün bunlar zaten gelmiş durumda. İşte her tarafı seller sular götürüyor bu sebeple ve 0.8 yani bir derece bile değil santigrat artış olarak Celsius. Şimdi e, ve atmaya devam ediyor tabii. Ve demiş ki araştırma e, bu aşırı yağış olaylarını arttıracağı gibi. Bu durum eğer dünya bu aşırı sera, e, sera gazları artışında salımlarında artışını sürdürecek olursa işte kömürleri petrolü doğal gazı yakmaya artarak yakmaya devam ederek o zaman e, e, kuzey yarı kürenin büyük kesimleri üzerinde yağışların artışının ne kadar olacağını tahmin ediyorlarmış biliyor musun? Yüzde otuz daha fazlaya kadar çıkabilecekmiş. yüzyılın sonuna kadar. Yani yüzde otuz daha fazla yağmurlu bir İngiltere. Evet. Mesela. Yani İngiltere'nin İngiltere ıslak hali daha da ıslak hale gelmeye e şimdi başlayacak. Şimdi yalnız İngiltere değil işte Türkiye'de de görüyoruz mesela. İstanbul'un haline bakacak olursan da şu anda görüyoruz. Bunların evet. da yüzde yirmi ile yirmi ila otuz Oranın da artacağı belirleniyormuş. Bu da hayatın bizi hazırlaması gereken bazı başka tatsızlıkları da içinde barındırıyor diyebiliriz. E, Bilim insanları şey demişler yani. Riskler çok artacak ve insanların hayatı acayip tehlikeye düşecek. Mesela işte potansiyel felaketler olacak. Hastalıklar vesaire vesaire altyapı çok büyük altyapı şeyleri hayatları kurtarmak hastalıkları önlemek için çok büyük altyapı çalışmaları yapacağız demişler. Evet anlattığınız üzere galiba ulusal yaz kavramının da niteliği değişecek. Arjantin'e geri dönecek olursak yani bu sel felaketi sonrasında Buenos Aires ve La Plata kentinde meydana gelen bu sel felaketi sonrasında 56-58 kişinin ölmesinin ardından... 3 günlük ulusal yas ilan etmişti. Eğer bu durumlar olağan haline geldiği zaman neyin yasını tutulacak peki? Ya da tutulabilecek bir yas kalacak mı? Kalmayabilir. Evet. Çok ciddi bir olay. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir altyapı sorunundan da bahsediliyor. Baş edemiyor. Dünyanın en büyük ve zengin ülkesi altyapı açısından berbat durumda. New York'taki metroyu su bastı. Evet. Metronun girişinde e, sular vardı böyle yüksek yüksek seviyeler. E, zaten Amerikan e, inşaat Mühendisleri Derneği Amerika'nın notunu D vermiş. A, B, C diye gidiyor. Notla. Alt yapı konusundaki evet. Çok başarılı sayılmaz yani. Türkiye'nin notunun ne olduğunu bilmiyorum. Değerlendirme yapılabilir ama çok parlak çıkmayabilir. Bir iki çok kısa iki şey haberi daha verelim. Ekson e, mobil şirketine ait büyük şey oldu ya büyük bir petrol boşalması. Evet evlerin önünden fışkıran petrol evet. boşalması. Orada e, şey olmuş, gazetecilere e, yani yeni bir teknik kullanıyorlarmış temizlemek için. Şehrin etrafını ağıyla mı örmüşler? Hayır, kağıt mendil kullanıyorlar. Bir, çok ciddi söylüyorlar. Nasıl kağıt mendil? Özel kağıt mendil. Su, suyu, suyu emmiyor, sadece petrolü emiyor. Bütün böyle şeyin toprağın üzerine kağıt mendiller yaymışlar. Hakikaten sürreel. Yani İşe yarıyor muymuş peki? Bilmiyoruz çünkü onu bilmeye imkan yok. Gazeteciler içeri almıyorlar. Almıyorlar. Fotoğraf çekilmesine de izin vermiyorlar. Gizlice çekilmiş bir fotoğrafta videoda gördüm. Bayağı... Vay canına. Kağıt <gülüyor> peçeteli. Ormanlar peçeteli dolu. <gülüyor> Aynen böyle. Kimseye de başka bir şey söylemiyorlar. Zaten gazetecilerin girmesi yasak. Hakiki bir Orwell romanı ya da Edgivast romanıyla karşı karşıyayız. Biraz da Picasso'nda Bugün gündemde olmasıyla gerçek üstücülerle de bir yakınlık kurmamız mümkün. Exxon Mobil böyle hareket etmiş, kağıt peçeteyle 22 ev boşaltıldı ve bütün tam bir felaket yaşanıyor. Ortalıklarda da kağıt peçeteler var. Açık gazete. The last Picasso The last Picasso Was just acquired By some old museum And Don Quixote Don Quixote The old man's rhyme Has lost its reason Which only reminds me So empty are ah, the last Picasso The castle may gather dust amid the ruins And Don Quixote But well, Don Quixote may no longer make his wishful tunes But I still have you And I will have you when everything else is gone and done with we will be like one The last Picasso Atı Açık 94.9 ve The Last Picasso adlı şarkıyı dinledik. Neil Diamond'ın şarkısıydı. Bu da son Picasso. Pablo Picasso'nun ölüm yıl dönümünde size Picasso ile ilgili yapılmış çeşitli önemli müzisyenlerin yaptığı şarkılardan bir kısmını dinletmeye çalışıyoruz. Pablo Picasso dinledik. Ali Matisse ve Marcel Duchamp'la birlikte 20. yüzyılın açılış dönemindeki devrimci gelişmelerde en çok etkisi olmuş 3 kişiden biri Picasso Matisse ve Duchamp'la birlikte yani hem resim hem heykel hem Taş baskı gibi yöntemlerle ve başka baskı yöntemlerinde hem de seramik alanında çok önemli birçok şeye imza atmıştı. Biz de Picasso'yu ölüm yıl dönümünde bu şekilde analım dedik şarkılarla. Şimdi evet bu çevre meseleleriyle ilgili saatlerce konuşulacak kadar çok sayıda haber var. Ee, belki saat 9.30-10 arasını da bu konuya ayıralım. Yalnız şey de söyleyelim, dün Q Radikal gazetesinde Türkiye'nin turizm cenneti olarak da bilinen Bodrum'da taş ocağı cenneti O manzaraları görüldüğü de ortaya çıkıyor. 10 dönüm için izin alıp 50 dönüm arazi kullandıkları denetimlerin olmadığı ve taş ocaklarının orman talanını ormanları talan etmeye devam ettiğini. Üstelik de doğayı mahveden bu taş ocaklarının çoğunun ruhsatı aykırı. Yani alınan ruhsatları aykırı ya da ruhsat süresi bitmiş olmasına rağmen ne devam ettiği gibi manzaralar var. Serkan hocanın bu haberine tekrar dönebiliriz. Hatta döneriz diye düşünüyorum ama son yarım saate bırakabiliriz onu. Belki son yarım saate bırakacağımız bir haber daha Radikal Gazetesi'nden geliyor olabilir. Gene bu misliyle kullanma haberi yani aynen taş ocaklarında 10 dönüm için izin alıp 50 dönüm için arazi kullanma durumu ee, başka bir yerde daha var. Ee, Yargıtay'a inat iki misli inşaat manşetiyle verilmiş bir haber bu Radikal Gazetesi'nden. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakırköy'den sonra Çamlıca'da da yürütmeyi durdurma kararına rağmen yeşil, olan, yeşil alan olan bir arazide inşaat hakkını ikiye katlamış. Katlayarak gidiliyor galiba. Çevrediği Şiircilik Bakanlığı diye de bir küçük şeyle spotla vermişler bunu. Ee, hakikaten çok bu da Ercan Sarıkaya'nın özel haberi Radikale Özgü. Bakırköy'den sonra Çamlıca'da da yürütmeyi durdurma kararına rağmen yeşil alan bir olan bir arazide inşaat hakkını ikiye katlamış durumda. Bir başka e, haberde şeyle ilgiliydi. Cerattepe'de daha önce radyoda çeşitli defalarda konuşma fırsatı bulduğumuz Cerattepe'de de bir gösteri yürüyüşü yapılmış. Binlerce kişi katılmış ama. Artvin'de Kafkasör Dağı'nda Genye ve Cerattepe bölgelerinde de maden ruhsatı verilip çevrenin tahribatı ekolojik olarak bir yıkıma gidiş çabalarına karşı. Evet ama olay şöyle oluyor galiba. Ee, örneğin e, Mart ayının sonunda 28 Mart'ta gelen bir haber vardı. Biz de dinleyicilerimize aktardık. 3. Boğaz Köprüsü de Ilısu Barajı da artık çet kapsamında başlığıyla manşetiyle verilmişti bu Yeşil Gazete'nin e, haberi ve bu haberde de ee, resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle Danıştay'a yaptığı başvuru sonuçlanmış. Danıştay'da chat gerekmez şeklindeki maddeyi iptal etmişti bu büyük projeler hakkında. Cuma günü tam olarak emin olmasak bile elimize gelen bu bilgiler dahilinde bahsettiğimiz bir haber vardı. Akkuyu, Ilısı ve Üçüncü Köprü için çet zorunluluğu kaldırıldı deniyordu bu evet, haber içerisinde. yönetmelikte bu bilgi içerisinde. geçici maddenin değiştirildiği haberini de gece yarısı Cuma. Yani Perşembe Cuma'ya bağlayan gece galiba çıkarılmış olan ve 5 Nisan tarihine kadar 1997'deki yapım ruhsatı almış ya da başvurusu sadece almış inşaatlar ve yapılar için ta 5 Nisan akşamına kadar ÇED'den muafiyet yani çevre etki değerlendirmesi herhangi bir denetim yapılmasını ortadan kaldıran bir uyarlama vardı. Yani benim kafam karıştı şimdi. Danıştay kurum ne işe yarıyor peki? Yani 28 Mart'ta danışlar gereklidir deniyor. Fakat meclisten bir gece vakti e, yapılan oylamayla beraber, kaldırılan parmaklarla, ellerle beraber danıştayın verdiği karar bir anda iptal edilebiliyor. Yani ee, bu kurumun işlerliği ya da işlemin ne anlama geliyor onu tam olarak anlamış değilim. Evet, tekrar sonrasında. konuşmamız lazım bunu. Çok e, tehlikeli ve önemli bir haberde. Bu arada tabii bir yandan işte... Bodrum'daki taş cennetinden bahseden haberleri ve fotoğrafları okurken ormanların yıkımıyla gerçekleşen bu inşaat sektörüne de hizmet veren işte taş ocakları yüzünden olan bir durum. Bir yandan da bugün Birleşmiş Milletler Orman Forumu açılıyor ve forum açılışını da Recep Tayyip Erdoğan Başbakan yapıyor. 50'nin üzerinde ülkeden de Orman Bakanı geliyorlar. Arkasında orman şirketleri, ormancılarla beraber. Öyle mi? Yani, Bilmiyorum. Tamamen spekülasyon ama, yapıyorum şimdi ama. Yok onu şimdi söyleyemeyiz evet. tabii böyle bir şey ama yani çok şüpheyle karşılanacak durumlarda da sürekli imza atılan bir dünyada yaşadığımız için şüphe göstermekte, şüphe duymakta, kuşku duymakta. Tabi kimse seni de suçlayamaz. Ve kuşku duyanlar da haklı olabilirler. Lütfi Kırdar Kongre merkezinde düzenleniyor. E, açılışı başbakan yapıyor. Ayrıca Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Wu Hongbo ve işte bir, Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili kuruluşunun organının direktörü Yanmak Alphani'de Katılıyor 197 ülke yani dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerin Birleşmiş Milletler'de temsil edilen bütün ülkelerin de bu toplantıda temsil edileceği belirtiliyor. Ve 50'nin üzerinde de ülkenin orman bakanı katılacakmış. Dünya ormancılığının günümüzdeki durumu ve geleceği tartışılacak. Türkiye'de. Evet. Birleşmiş Milletler'in toplantısı Türkiye'de yapılıyor. Türkiye orman bakımından dünyanın en yoksul ülkelerinden biri değil aslında. Evet. Ama e, gidişat endişe verici. Onu da söyleyelim. E, konu ne peki? Anatema ormancılık. Tamam. tamam okay. Spekülasyon yapma diyorsunuz şimdi ama tahminlem konunun tahminlen... ikinci kelimesini ormancılık ve şehirleşme Yaklaştın, ılık, devam hmm. et. Hmm. Otoyollar, ulaşım. Kalkınma, kalkınma. Tamam. Ormancılık ve ekonomik kalkınma olacak. Yani bir yandan ormancılık olacak, bir yandan kalkınma olacak. Bu tahtraval nasıl dengeleyeceklerini konuşacaklar. Bilim Google filmi gibi değil mi? Bir anda ormancılık bir anda... Türkiye'nin de bir önerisi varmış. Yani ormanların korunması sürdürülebilir şekilde işletmesi ve ulusal ormancılık programları ormanların şehir topluluklarına ve yeşil ekonomiye olan katkıları gibi konularda ele alınacak. Sen orman nedir? gördün mü hiç? Orman gördüm canım. O kadar da değil de. <gülüyor> Türkiye'nin önerisi nedir acaba? yani yeni neslin özellikle çocuklar düzeyinde ormanda görmeden yani bilgisayarlarındaki ekranlarda televizyonlardaki e, doğa dizilerinde falan hariç söylüyorum. Yani, yani hakiki doğaya girdin gördün mü sorusu sorulun. Neyse Türkiye'nin önerisi orman fonuymuş. Orman fonu. Evet bir orman fonu kurulacakmış. Bunun amacı Gönüllülük esasına dayanarak orman varlığı az olan, çölleşmeyle mücadele eden az gelişmiş ülkelerde ağaçlandırma çalışmalarının yapılmasını sağlamak olacakmış. Türkiye bu fonun oluşturulması konusunda diğer katılımcı ülkelerden de destek isteyecekler. Bir orman fonu var bir de forum ormanı var. Benim bir önerim var. Yani hmm. Türkiye'den Can Tom, benim bir önerisi var. Bunu da Milliyet gazetesinde görmüştüm. Ee, Cumartesi günü. Başlıkta şu. Hakim Bey'in ceza ormanı. Afyon hakimlerinden Mehmet Gülçek denetimli serbestlik uyguladığı sanıklara verdiği fidan dikme cezasıyla 40 bin ağaçlık bir orman yaratmış. Nasıl? Ceza olarak orman. Bir ceza olarak, bir suçun karşılığı olarak insanlara Ormandır. orman yaptırma. Ceza bu. Yani... <gülüyor> ceza yani. Yani ormana, e, yeşile değer verme ya da çoğaltma durumunu ceza olarak verelim. Nasıl? Evet, ilginç. Yani daha devamı da gelebilir. Yani dünya çok fazla cezalar içerisinde barındıran bir yer. Türkiye'de de bu fonun yanında ayrıca ceza olarak da e, dünyayı yeşillendirmek için. olarak e, bir öneride bulunsun. Ve aynı şekilde de devam etsin. Bu bütün suçlarda da bir orman gayet fena olmayabilir. Evet, Birleşmiş Milletler Orman Formu diye bir kuruluş bu işte. UNFF diye kısaltılıyor ve forum ormanı ile orman forumu arasında geçecek tartışmalar var. Fakat inandırıcılığı konusunda bazı şüphelerimiz var. Bunu da dile getirelim. Çok ufak bir ekleme yapayım. Biraz önceki habere. E, ceza fidanlarının dikilmesiyle de bitmiyormuş olay. Sanıklar 6 ay ya da 1 yıl süreyle bakım ve sulama yükümlülüklerini yerine getirecekmiş. Madem bir hayır yapılıyor tam olsun demiş mahkeme başkanı ve meslektaşlarını da bu uygulamaya çağırmış ve bir yılda bin mahkeme bunu yaparsa 40 milyon fidan kazanmış oluruz. Türkiye'yi on yılda Amazon'a çeviririz demiş. Sonra tekrardan ama geri bir dönüşüm olacak. Amazonları tekrardan satmaya başlayacağız. Türkiye'deki Amazonları tekrardan gidecek bu ekolojik Yalnız denge. Amazon... Sonra tekrardan ceza vereceğiz. Ya, ekolojik, Suç ve ceza gibi. çok ekolojik bir hakim şüphesiz. Eko hakim. Fakat böyle o Amazon ormanları ya da bir en azından Hakim Bey'de bir toplantı yapılması lazım ekoloji konusunda ve yani Amazon ormanlarının aslında bir doğanın dengesinde ayrı bir yeri olduğunu onun isteyerek Amazon ormanı gibi yağmur ormanı inşa edilemeyeceğini, inşaat yapılır gibi yapılamayacağını başka koşulların oldu dünyanın oluşumunun anlatılması lazım Hakim Bey ama gene de iyi niyetli bir otoriter ve iyi niyetli evet. bir yani, babacan yaklaşım değil. Hakim Bey bu işlerin e, hukuki yollardan değil de yasama yoluyla da yapılmasına yapıldığını hatırlatmak lazım. Örneğin çet raporlarından bahsettik biraz önce e, istediğimiz kadar orman diktirelim suçlulara ama e, bir gece yarısı kaldırılan parmakların fazlalığıyla ellerin fazlalığıyla bu kararda bir anda. Tüm emekleri boşa çıkarabilecek bir hale de gelebilir. Geçtiğimiz cuma günü verdiğimiz habere göre de bunun bir başka örneği de raporları. Ilısu'da, 3. Köprü'de, Çamlıca'da bunların hepsi görülüyor. Amazon'dan Şu olduğu zamanlar aynı neymiş? şekilde olacak. Kimlerin? Suçları neymiş? Denetimli serbestlik diyorlar. Bilmiyorum. Hayır. O... Mesela rıza geçenlere de yapıyorlar mı? Veriyorlar mı? Sa Kadınlara etmiyorum. şiddet kullanıyorlar mı? etmiyorum. Ha? Onları vermiyorlardır da daha böyle e, hafif suçlar olarak nitelendirilen e, durumlardaki insanları veriyorlardır. Ama hafif suçlar nedir diye sorarsanız ona da cevap verebilecek durumda değilim. Baştan söyleyeyim. Tamam. Enerjide de yeni trendimiz kömür olmuş. Bir yönetinde haberi var burada. Hükümet çevrelerinden de hafifçe kafa karıştırıcı açıklamalar var. Ama bunları da geçelim aslında. şey Bırakalım. Son yarım saate bırakıyoruz. Her şeyi de son yarım saate bıraktığımızın farkındayım ama ne yapalım. Ve emek sineması konusuna geçelim. Emek sinemasının yıkılmaması için yapılan gösteri sırasında gözaltına alınan dört kişi serbest bırakıldı diye bir haber var. Ama önce bir gözaltına alınma durumu da var. Evet. Ee... Önce onu soralım ne demek bu? Emek sinemasının yıkımının durdurulmasını isteyen sinema severler emek sinemasının önündeydi. Polisin tazikli su ve biber gazıyla saldırısına maruz kalmış sinema severler. Aralarında Tuncel Kurtis, Derya Alavora, Seren Yüce, Devin Özgür Çınar, Onur Ünlü gibi isimler de var. Ve daha birçok isim var. Ve bu insanlara bu sinema dünyasının tanınmış isimlerinin de yer aldığı eylemcilere biber gazı ve tazikli su ile yapılan müdahale sonrasında yönetmen Erden Kral Erdem Kral fenalaşmış sinema yazarı ve İstanbul Film Festivali e, jüri üyesi Berke Göl'ün yanı sıra Hazar Berk Büyük Tunca, Özgür İpek ve Mehmet Ferit Aka gözaltına alınmış. Evet bu son derece e, kaygı verici bir gelişme. Daha önce de bir haber verdi. Emek sineması inşaatının açık kapısından içeri gibi etrafa bakmak isteyen sinema yazarı eleştirmen... E, Atilla Dorsay, oradaki bir görevli tarafından da tartaklanmıştı evet, bu haber. İçeri neden var. bakıyorsun diye. Evet. Son halini, emekteki durumun son halini görmek için inşaata gittin ama görevlilerin boğazına sarılıp kendisini yaka paça dışarı attıklarını söylemişti. Yani hakikaten şaşırtıcı gelişmeler oluyor. İnşaatın sahibi, şirketin sahibi şey demiş, ya yani bir kere bari bir de yumruk at tokat at demiş. İri yarı sakallı bir adam boğazından sarılıp itip kalkmaya başladı diyor Dorsay. Herhalde o sırada içlerinden biri beni tanımış olacak ki durdu ama değişen bir şey olmadı. Beni yakapaça dışarı attılar demiş. Şeyde inşaatın sahibi olan şirketin sahibi de haberi yoktu tanımamışlar. Ama içeri girmekte izinsiz girmek, izin almadan girmek olmaz. Gene de üzgünüz. Yani. Sizi tartakladığımız için, Türk sinemasının önde gelen insanlarından biri olarak sizi tartakladığımız için üzgünüz demiştim. Evet öyle bir anlayış var. Ama mi? dün Onda... Taksim'deki olaylar oldukça ilginç Evet yani. bu çok büyümüş yani. Yani e, hani bu yeni kurulan, artık yenisi de kalmadı ya, e, bu alışveriş merkezi, Taksim'in ortasına kurulan alışveriş merkezinin önüne park eden bir toma, tazlikli su sıkarak etraftaki insanları dağıtmaya başlıyorlar. İstiklal Caddesi'nin tam ortasından bahsediyoruz. Yani e, Özgür İpek, Hazar Berk, Büyük Tunca, Mehmet Ferit Aka ve e, Berke Göl. Çok e, şaşırtıcı bir şekilde polis şeyine maruz kalıp tazikli suyla, gaz ve tazikli suyla saldırısına maruz kalıp ayrıca da gözaltına alınmış. Yarın, e, bugün Çağlayan adliyesinde ifade vereceklermiş, serbest bırakılmışlar ve İKSV'den de yapılan bir açıklamada emek yürüyüşü sırasında gözaltına alınan İstanbul Film Festivali, Fipreski jüri üyesi ve sinema yazarı Berke Göl'ün bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz diye de İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan bir bildiri geldi. Evet, bir başka ünlü yönetmen Costa Garvas'ta, Gavras. e, Gavrasta pardon, e, sanatçılar ve yönetmenler ve sinema severlerle beraber e, Taksim'deymiş, emek sinemasının önündeymiş. Onu da gözaltına alıp gazlamışlar mı? Yok onu almamışlar gözaltına ama muhtemelen e, gaz yemiş olması e, büyük bir olasılık. Emek sinemasının kamuya ait olduğunu ve İstanbul'un bir alışveriş merkezine daha ihtiyacı olmadığını beyan etmiş. Yani zaten hemen yanı başında bir alışveriş merkezi var arkasında hemen şeyin arkasında saklanan polis panzerin arkasında ya saklanan bunun yorumlarını e, yapmıştık zaten. E, evet, evet. Yani. ama yani bir açıklama da var açıklamada da şu şekilde geçiyor kültür bakanı Ömer Çelik'in yıkmıyoruz bir tek çivisine bile dokunmuyoruz dediği emek sinemasının girişine geçen hafta da bir çelik kapı takılmış bu arada da son bir aldığımız bir haber de şu sabah gazetesindeki yazılarına Atilla Dorsay son vermiş bu olaylar gerekçesiyle, bu olaylar sebebiyle hmm. bunun e, linkinde olduğunu söylüyor arkadaşlarımız bakar ve e, devam eder. saat 9'dan e, şimdi 9 olduğu için ara vereceğiz ama bir de diğer haberlerin bir e, kısaca özetini vereyim birer satırla Irak'ta seçim çadırına saldırı 22 ölü Nijerya'da yolcu otobüsüyle akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu korkmuş bir patlama. En az 60 ölü. Bu haberleri de verelim. Bir de 3 partinin anayasa taslakları bugün toplantıda Cemil Çiçek'in, meclis başkanı Cemil Çiçek'in komisyon üyeleriyle bugünkü toplantısında tartışılacak. Konda'nın son araştırmasında da halkın anayasayla ilgili önceliklerini bulmak mümkün. Anayasanın esasının ne olması gerekir sorusunda %65 adalet, %50'si de araştırmaya cevap verenlerin eşitlik demiş. Zaten bir anayasada toplumun temel meselelerinde toplumun ana sözleşmesini yaratan, Anlayışta zaten adalet ve eşitlik bir de kardeşlikten belki bahsedilebilirdi. Ondan ibaret olduğuna göre çok normal bir şey. Burada önemli bir e, toplantı var. Bunu da e, söyleyelim. Belki bunları daha sonra Ali Bilge ile de tartışma imkanımız olabilir. Akil insanlar toplantısı ve anayasa çalışmaları ile ilgili... Biraz sonra onunla konuşuruz. Açık gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, Mert, günaydın. Günaydın Ali Bey. Evet. Neci Destek Programı... E Dokuz gün sürdü değil mi? Dokuz gün evet. sürdü. Dün akşam bitti. Son bir önceki günle hep kıyaslama yaparak gidiyorduk. Bir gün hariç de bu, bu seneki her gün bir önceki senedeki ona tekabül eden günden daha fazlaydı. Bir gün hariçinde. Fakat dün de öyle gibi görünüyordu son gün. Fakat e, galiba dün de e, aşağı yukarı denk bir şekilde geçen yılın sayısına, destek sayısına denk olarak biteceği anlaşılıyor. Tam kesin sonuçları elde edemedik ama büyük bir şenlik havasında geçti. Gerçekten de. Bir üzülüyor. yeni yer motivasyonu da oldu herhalde değil mi? E, kesinlikle. Ve en azından biz burada içeridekiler olarak öyle söyleyebiliriz ama gelen konuklarımız da, destekçiler de çok sayıda dinleyicimiz de katıldı. Yani yüzelin üzerinde katılım oldu burada programlara. Geldiler. Harika. Ve güzeldi gerçekten. Hedeflere ulaşıldı denir ya. Sanıyorum ulaşılmış olacak. Nihai rakamları elde etmek için birkaç güne daha ihtiyacımız olacak ama Geçen yıldan daha kötü değil. Öyle söyleyeyim yani çok yeni cool. yerde. Ve e, tabii hoş taraflarından biri de çok, e, iki çok e, senelerden beri devam etmekle beraber bu, bu sene iyice vurgulanan şey dinleyicilerimizin gelip burada yarım saatliğine de olsa ya da 15-20 dakikalığına da olsa bağımsız birer program yapmaları ve çok çok ilginç analizler ve görüşler dile getirmeleriydi. Bir de çok genç kesimden genç kuşağın önünde yani adları yeni yeni duyulan sanatçılarının burada verdikleri yeni stüdyomuzda daha imkan da biraz genişti verdikleri konserler de çok hoş oldu yani. Çok güzel. Ya yani katılımcılık böyle bir şey işte. Evet evet yani hakikaten yüksek katılımda bazen çok yüksek tempolu bazen de düşüyorduk ama eh, hafif böyle bir düşme olduğu anlarda da destekçiler tekrar imdada yetişip e, telefonları çaldırmaya devam ediyorlardı. Böyle biraz hafif inişli çıkışlı bazen kalp da ama çok iyi tatmin edici olduğunu söyleyebilirim yani. Kutlarım. Çok teşekkürler. Bugün ne konuşuyoruz? Valla e, geçen yani iki, e, iki hafta önce çünkü geçen hafta dinleyici destek programı çerçevesi içinde e, konuşmuştuk. Kısa bir konuşmamız oldu. Ondan evvel yaptı. bu akil e, insanlar e, oluşturulacağı e, toplantısı olmamıştı ama e, o gündemdeydi. O çerçevede barış e, ve çözüm sürecine ilişkin değerlendirmeler yapmıştık. E, ondan sonra işte bir akil e, insanlar... E, bu oluşturuldu ee, ve bunlar e, başbakanla bir toplantı yaptılar. E, bu konulara ilişkin e, değerlendirmeleri e, yapıyorduk. Ona devam edelim isterseniz. Lütfen evet. Yani e, son iki haftada şöyle bir şey oluşuyor. Şimdi Son dönemde, e, son 3-4 aydır e, Türkiye'den hepimizin e, uzun yıllardır istediği bir sükunetin e, geliştiğini görüyoruz. E, özellikle e, çatışma bölgesinde e, gerçekten e, silahlı e, son 2011 silman olaylarıyla ilme kazanan süreçte e, ciddi bir e, sonlanma gibi bir durumla karşı karşıyayız. İşte mektuplar gidiyor. Evet, şeyi, pardon zaman, bir şeyi de atıyor. Silvan olayları derken neyi kastettiğimizi belki hatırlamayan dinleyiciler olabilir. Bir, bir cümleyle hatırlatalım mı? Silvan'da 20'ye yakın elin bir PKK baskınıyla öldürülmesi meselesi ki burada silahlı kuvvetler açısından da bu soruşturmaya sebebiyet vermişti. <gülüyor> Ve o Bal, e, Silvan'da 20 elin öldürülmesinden sonra e, Habur sonrası yaşanan e, yumuşama e, daha az çatışma ve çatışmasız dönem sona ölmüştü. Habur'da e, barış e, açılımı e, Kürt açılımı perspektifi içerisinde bir adımdı ve o güne kadar AK Parti iktidarının e, 84'ten bu devletin geldiği en çözüme yakın bir sınırdı. Kürt açılımı adı altında yine böyle yazarlarla toplantılar yapıldı. Debe yazçılarla toplantılar yapılmıştı. Ve açılım çerçevesi içerisinde yine savaşın durdurulmasına yönelik bir sürece girildi. Bu süreç Silvan'daki olayla sona erdi ve ondan sonra PKK'nın Halk Savaşı adı altında başlattığı savaşa ve bölgede e, kimilerine göre 3000 bin ama binin üzerinde insanın ölümüne yol açan iki yıllık, bir, yaklaşık iki yıllık bir süreç yaşandı. E, bunun sonunda da, işte bu arada Osta görüşmeleri meselesi yine akamete uğradı. E, ardından en son e, görüşmeler çarşı içerisinde e, yeniden e, bir barış ortamına daha ciddi, daha kalıcı gözüken e, bir çözüm ve bar barış ortamına doğru girdi. İşte bu e, sürecin e, bir parçası olarak da e, akil adamlar heyeti deniyor galiba. Böyle bir e, yapı oluşturulmaya çalışıldı. Akil insanlar e, evet. E, akil insanlar heyeti. Şimdi e, gerçekten şöyle bir durum var. E, son 3-4 ay içerisinde baktığımızda yani bu e, çözüme yönelik Öcalan'ın e, yaklaşımına Erdoğan'a ee, yönelik eleştiride bulunmak barışı isteyip ama bazı kuşkuları dile getirmek ee, işte akip insanlar heyetini e, o modelini çalışma biçimini nasıl işleyeceğini sorgulamak ee, yani bu konuya ilişkin eleştirilere yaklaşmak e, son dönemde bir e, adeta e, kim genel olarak bu barış sürecine yıllardan beri destek veren çevrelerin içinde bir e, kusur gibi algılanmaya başladı. Yani eğer siz e, Erdoğan ve Öcal'ın odaklı e, Kürt sorunun çözümüne e, bakmıyorsanız ya da bu, o sürece destek de olmak için eleştirel e, sunumda bulunuyorsanız, bu adeta bir kusur gibi algılanmaya baktı. Akil insanların, e, akil insanlar heyetinin işlevini sorgulamak, e, geçmişte yaşanan özellikle hem Öcalan hem Erdoğan zikzaklarını gündeme getirmek ve bu anlamda e, hafızayı tazelemek e, belli bir çevrede adeta bir mahalle baskısı halinde. Yani e, çözüme iktidar odaklı, Öcalan odaklı eleştiri getirdiği, e, bakmayan, da eleştiri getiren insanlara karşı adeta e, CHP-MHP çizgisi muamelesi görülmüyor. Bu benim çok dikkat çekmek istediğim hususların başında geliyor. Bunu demokrasi mücadelesi perspektifinden koparmak, daha doğrusu demokrasi perspektifi ileri demokrasi üzerinden meseleye bakmak da eleştiriler oldu. Dolayısıyla açıkçası sağlıklı bir Türkiye, sağlıklı bir Kürt sorunu çözümü açısından bunlar sakıncalı durumlar yani bugün Erdoğan'ı, Son 5 yıl içerisindeki perspektifi Son on yıl içerisindeki perspektiflerin Doğrularıyla Yanlışlarıyla bir yere oturtmak zorundayız Aynı şeyi Öcalan PKK içinde koymak zorundayız Sağlıklı bir barış, kalıcı bir barışı Elde etmek istiyorsak. Yoksa konjonktürel günlük meselelere bakarak bu mes e, konuda ilerlemek pek sağlıklı olmuyor. Habur örneği, Oslo örneği ve sayısız daha önce devletin ve e, PKK'nın e, Kürt siyasi hareketi içerisindeki yanlışları e, ortaya koymak. Bu çerçevede ilerlemek durumundayız. Akir insanlar meselesine de böyle bakmak durumundayız. Yani... E, bu konuda mutlak bir durum yoktur. Öcalan perspektifini her zaman onaylamak, her zaman Erdoğan perspektifini onaylamak diye ve bunları eleştirmek de bir kusur değildir. Ne demokratlık şeyini helal getirir. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde de bu mahalle baskısını, aynı mahalle içinden bu baskı da geliyor. Bakıyorum buna sağlıklı bir zemin yaratmak istiyorsak, her şey ortada konuşma imkanına sahip olmalıyız. Bir kere bunun bir altını çizelim. Evet. Bu, bu ee, konuda ben de bir ufak parantez açabilir miyim? Yani, tabii buyurun. E, şimdi mesela e, çeşitli e, önemli e, bu konuyla uğraşan, e, bu konu üzerinde düşünüp taşınan, yazan, çizen e, insanların başında gelenlerden biri Ergun Özbud'un profesör. Mesela çok net olarak Anayasa hukuku konusunda çok önemli uzmanlığı olan bir profesör şey demişti. yani barış sürecine destek vermekle anayasada başkanlık sistemini ne bunu bağlamak arasında çok büyük bir fark var yani başkanlığa karşı çıkabilirsiniz ve bunu pazarlık konusu finan etmezsiniz öte yandan da. Bu o, Anayasanın yapılması sürecine de e, yani barış daha doğrusu barışın sürecine çeşitli biçimlerde yürütülmesine de elbette baş, başlık e, destek verebilirsiniz dedi. Yani bu ikisini bir ayırmak her açıdan gerekli olabiliyor. Yani akil insanlara da. Hem şey olarak da bakmak mümkün, yani gazetecilerin katılıp katılmaması bu sürece müdahil olması doğru mudur, değil midir tartışmasını da yapabilirsiniz. Ama buraya katılanları da işte Mondros mütarekesi İngiliz işgaline destek veren aydınlarla bir tutan eleştiriler getirmekte çok... Tuhaf olur, Çok tuhaf zaten yani kimse yani ben aynı mahallenin insanlarından söz ediyorum bugüne kadar Kürtlerin hak ve özgürlükleri üzerinde mücadele yürüten insanlar içerisindeki son kısmını yoksa Milliyetçi Hareket Partisi CHP gibi bir bakış açısı ile özdeşleştirmek yani ben Erdoğan'ın acılığını eleştiremez miyim bu ülkede? bir Kürt meselesinin çözümüne sadece o odaklı mı bakmak durumundayım? Akil insanlar e, modelinin e, oluşturmasını doğru bulmadığını e, söylersem, yanlış oluşmuş, e, e, buna akil denmez dersem, Kürt hareketinin çözümüne, Kürt sorununun çözümüne barışa olumsuz mu? Katkıda bulunuyor olurum. Şimdi hafızayı bir gecede boşalt, boşaltabiliyorsanız bunlar olur. Ama e, eğer bir Dürüst bir entelektüel, aydın duruşunuz varsa hafızayla birlikte meseleye yaklaşmak durumundasınız. Dolayısıyla yani e, bir kere yani gazetecilerin katılması meselesi bir tartışma götürür artı bu gerçekten akil insanlara eğitimidir. Yani bu kadar kalabalık akil insanlara eğiti görmedim ben. Altı futbol takımı çıkıyor. Yani e, bu kadar kalabalık olmaz. İkincisi tamam bu in, sivil katkı sunma modelleri vardır Barış'a. Hepimiz e, sivil katkıda bulunmak için çeşitli oluşumlar içerisindeyiz. Bireysel kolektif oluşumlar içerisindeyiz. Resmi katkılar zaten buluşmuş. Değil mi? Bu buluşma evet. olması zaten bu gerçekleşmez. Tabii. İki tarafta taraflar buluşmuş ve e, o buluşmanın ne oluyup Askeri müşterekte buluşmuşlar bir taraf diyor ki Kandil'i ikna ediyor Avrupa'yı ikna ediyor Filan, bu görüşme sürüyor 5. mektup gidip gelmeler e, devletle hocalar üzerinde aksından yürüyen bir buluşma ve bir ikna süreci yaşanıyor. Mesele yani bir arabulucuyor şu anda ihtiyaç da yok. Arabuluculuk müessesesi şu anda e, yok yani tem, temas var. Temas kurulmuş. O sayede bu oluşmuş durumda. Ha barışa sivil katkı sağlamak sağlı tabii ki hepimizin e, yıllardan beri Barış oluşturmak ve barışa sivil katkı sağlamak için e, bunun için açıkçası e, yani mutlak bir şekilde adıyla müsemma mı denir? Uygun değil bir kere. Doğru mu? E, evet. Akir insanları ara buluculuk yapacak. Hı. Hı. Ama bunlar bu arkadaşlar ne oluyor? Yedi tane bölge başkan, yardımcısı, sekreter, hiyerarşi de belirleniyor. Ha, buna da ne yapıyor? Kamu ıı, güvenliği müsteşarlığı sekreter hizmetleri verecek. Tamam. Yani bu isimler, bu gruplar Buna göre belirleniyor Şimdi bunlar ne yapacak ee, Çatışma yani Sınırları nedir Mesela ben o grupta yer aldım Ve bir aksiyon planı ortaya koyacağım ee, Ve bu aksiyon planımda e, Cudi Dağı'ndaki PKK e, Militanlarımıza gitmek istiyorum Var mı benim bu hareket planım içerisinde Kandile'de gitmek istiyorum Ülke ocaklarınızda gitmek istiyorum. Yani madem bütün mesele bu kamuoyunda barış o şeyini yükseltmek o zaman benim hareket alanımda öz, nedir benim? Ben oturup iki, bir ay sürelik komisyon bir ay az olur demişler. İki ay çıkmış bir rapor hazırlanacak. Arada neler yapacak insanlar? Yani bütün e, şeyleri e, görüşebilecek mi? Hareket alanında ne kadar serbestler? İmralı'ya ben İmralı'yla da görüşeyim. Kandil'le de görüşün diyebilecek mi? Akil, e, normalde akil insanlar heyetle her şeyle görüşür değil mi? Yanlış mı biliyorum? Ara bulucular şeyler. Şimdi dolayısıyla bir kere bu e, isme akil ama bu kamuoyu oluşturmaya dönük bir yapısı var. Barış şeyini yükseltmeye dönük bir yapısı var. Şimdi ben silahlı silahsız tüm ekiplerle görüşebilecek miyim? Çünkü benim görevim akillikse herkesi Barışa ikna etmek ve barışı pekiştirmekse benim de uzak alanımın olması lazım. Evet. Dolayısıyla yani bunlara bunları söylemek akil insanlar eğiti olmaması ya da kamuoyunda barış, sivil katkı sunmak da karşı olmakla falan bahçeli çizgisiyle ne ilgisi var? Biz likide etmeyelim biz içini boşaltmayalım yarın bir akil insanlar heyetine ihtiyaç duyduğumuzda zaten meselede buluşma var ne oluyor Kürt orta sınıfı Kürtlerin büyük bir çoğunluğu barış istiyor zaten dağdaki çocuğuyla kalbi çarpan aynı şey Türkiye için geçerli artı devletle örgüt buluşmuş örgütün lideri buluşmuş dolayısıyla burada bütün bu meselede kamuoyu oluşturmak barışa kamuoyunun şeyini yükseltmek e, desteğini yükseltmek için sivil katkı alınabilir ama bu sivil katkıyı açıkçası hükümetin, devletin kamu e, müsteşarlığının sekreterisi olmadan da yapılabilir. Yapılmıyor muydu? Yap, yapılıyordu. Yani dolayısıyla bu tür konularda e, yaklaşım getirmek e, bunu eleştirmek barışak katkı sunmak demek değil. Aksine ee, ters gidebilecek bazı hususlara dikkat çekmek demektir. Şimdi yarın bu kişilerin harcamaları devlet tarafından karşılanacak. İşte bunlar kendi içelerinde de şeydi yani gidecek ikna edecek değil mi bir takım şeyleri İkna ederken emdeki çerçeve ne daha biz anayatının daha başlangıç şeylerin de anlaşmış değiliz. Aynı şey BDP ile AK Parti içinde de geçerli Gidenler kendi içinde bunda yani evet e, anayasanın baştan işte vatandaşlık tanımında şu Hani hangi çarpışa üzerinden hareket edilecek? Dolayısıyla yani bu meseleleri farkındaysanız e, tam hani e, e, böyle iş yapış stili açısından bir an aldır küldür oldu bu şeyler. Ya yani ismiyle uygun değil e, ilk söylenen başbakanın ya da bu toplantıya giren insanların. E, Söyledikler, yani bu akil insanlaraydı bu kadar şey olmaz. Bir ikincisi e, kalabalık içinde olmaz. E, i̇kincisi de yani bunların aynı zamanda bir uzmanlık alanları da var. Yani benzer şeylerde bu çatışma sızdı ve barışı pekiştirme e, üzerine e, yapılan çalışmalarda bunları da görüyoruz. Şimdi dolayısıyla yani e, bazı işlerin e, sonunu iyi olmasını istiyorsak başında e, rezervasyonlarımızı koymak durumundayız. E, bunları koymazsak e, yanlış olur. O zaman yarın e, yani harcanmış bir müessese haline gelir arkeli insanlar heyeti. E, i̇çi boşaltılmış hale gelir. E, dolayısıyla yani burada mahallenin içerisinde e, böyle de bakmak bakması gereken insanlar da vardır. E, bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ayrıca ee, yani bu e, çerçeve içerisinde e, iki aylık bir rapor sunma dışında e, başka ne işlevi olacak şeyleri rapor üretecek Evet e, rapor ya e, son dönemde e, çıkan Kürt raporlarına bakalım yani ne, ne amaçlı rapor üreteceğiz biz burada yani dolayısıyla yani barışa sivil katkı sunmanın modeli bu mu bunları e, konuşmalıyız. Bunları konuştuğumuzda e, eleştiriye e, işte bu işi baltalamaya bunu yanlış bir pozisyon üzerinden e, değerlendirilse o zaman gerçekten çok sığ bir bakış açısı olur. E, yani hem Kürtler açısından hem bütünüyle bu coğrafya açısından pek e, sağlıklı olmaz yani e, kervan yolda e, düzelir misali e, gidilebilir e, ama bunun öncesinde bir şeyler söylemek lazım e, bakmak lazım yani evet gerekirse bunun ne kadar sivil olduğunu da tartışmak lazım e, dolayısıyla e, yani bu akiliyet müessesesinin e, kamuoyu oluşturma e, barışa e, kamuoyunun hazırlanması açısından katkıda bulunacağı bir gerçektir onlara da bütün bu bağlamda destek verilmesi gerekir. Ama e, tavsiyem yani e, bu hususlara hem kurul içerisinde ilanın arkadaşların hem de beklentiyi e, yükselten kişilerin e, bu çerçevede bakmalarıdır. Peki ben ee, bir şey söyleyeceğim de... Ali Bey. Yani e, Milliyetçi Hareket Partisi'ni tabii bir kenarda, e, bir yanda bırakmak gerekir ama e, Milliyetçi Hareket Partisi Başbakan da söylediğine göre MHP'nin bir vekili son derece edepsiz, bir şekilde bu akil insanlar heyetindeki bir arkadaşımızın etnik kökeni üzerinden alini faşizm yaptı diyor. Ve susuyor olmamız sabrımızdandır demiş başbakan. Sabrımızın da bir sınırı var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nı önce edebe davet ediyorum demiş. Bu da e, heyete... E, alınan Etyen mahcup yandan e, bahsettiğini de belirtiyorlar gazetelerde var Bir de bir bu var bir de şeyin e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel başkanı ağzından e, artık e, bu açtığımız kredinin bittiğini söylediği yazıyor. Bu ilk yazıyı şeyden ilk haberi taraf ikincisinde milliyetten alırsak bugünkü, süreütün başlangıcında başbakanın açtığı kredinin tükendiğini söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu sağduyuyla izliyoruz ama Erdoğan'a güvenmiyoruz demiş ve hatta parlamento içindeki çözüm arayışlarına da komisyon toplantılarına da katılmayacağını söyleyerek parlamento bu meseleyi parlamento içinde çözmek istemediğini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Peki siz bunu genel olarak nereye gider bu meseleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi yani e, anayasa açısından soruyorsunuz değil mi? Anayasa. Evet anayasa e, ve Barış. Yani e, şimdi yani Devlet Bahçeli'nin etiyen için söyledikleri, MHP'nin tavrı zaten bilinen bir şey bu. Yani bu akıl adamlarla heyeti ne ilişkin değiller her zaman böyle bir tabur içerisinde yani Oyun dışında kalmış bir CHP var. Zaten başından beri kendisini sadece bu çatışmadan beslenen ve Türk milliyetçiliğinden %10-11 barajını 9-12 arasında dolaşan bir MHT var. Yani buradan besleniyor. Bunları zaten 10 yıldır aynı yerde duruyorlar. Bugün bunlar bu böyle olmuş değil. Dolayısıyla onları öyle koyalım. Zaten anayasa meselesine geldi, bu iş muhtemelen yani yeni bir anayasa görünürde AK Parti BDP üzerinden yani cereyan edecek. Öyle anlaşılıyor. Yani eğer yeni bir şey yapılacaksa bu yeni anayasa da bu iki eksen üzerinden şekillenecek. Öbürleri bu şeyinin oyunun CHP özellikle ne Kürt sorununun çözümünde yeni anayasada yani son 10 yılın Türkiye'nin temel meselelerinde yani hep oyunun dışında kalmış bir pozisyonda her yeni konu sahiplenerek oyunun içinde kalıyor. İşte junta girişimlerini, askeri darbe girişimlerini yok sayarak meseleye dahil oluyor. Yani esas o şeyde hiçbir zaman yoktu. Dolayısıyla yine anayasa bu aks üzerinden yürüyecek gibi gözüküyor. Bugün yaratılan... E, yani Bunun için de sağlıklı bir şekilde konuşmak durumdayız bu olayı. Başkanlık rejimini, Kürt sorununun çözümündeki e, şey, yoksa hedel olmaması gerekiyor. Ne akil insanlar heyetinin, ne bu sürecin yaşanan örnekler var önümüzde, geçmişte. Hafızayı boşaltarak yaklaşamayız. Yani... E, her şeye bir anda, bir gecede yani ortada emek sinema yani bir demokratik perspektif üzerinden mesleğe yaklaşmanın e, bu kadar eleştirildiği Kürt sorununda ben bir dönem hatırlamıyorum. Yani bu işin demokrasiyle ilişkilendirmek e, ömrümüz boyunca bu perspektif üzerinden mesleğe yaklaştık. Yani Hasan Cemal Bakkısı 10 yıl önce olmadı. Hmm. Emek sineması dün oldu. Evet. Değil mi? Yani ileri demokrasiyle Kürt meselesi arasındaki paralelliği <Gülüyor> Kürtlerle Türkler benim bildiğim, sen de hocam söyleyebilirsin, de, devrimci kültür ocak de, de, de, neydi ya, devrimci doğu, kültür, devrimci doğu Devrimci doğu Kültür Ocakları Derneği, de, e, de, Ben evet. biliyorum. Böyle devam eden bir ilişkidir. Doğru mu? Evet. Yani bu perspektiften koparıp böyle hani, bakarsan o zaman tartışılır tabii bu mevzu ama yani bu birbirine ambargo koyan bir pozisyonda e, sertleştirmemesi gerekir. Evet, Öcalan perspektifinin, Erdoğan perspektifinin, meseleye çözümün, yedilmesinin, barışın olması hepimizin yıllardır mücadelesiyle gerçekleşen isteklerdir ve için kalıcı olması için işin içerisinde eleştiri, e, kuşku boyutlarında koymak durumundayız. Yoksa e, yani bir gecede oluşan şeye e, bugün... Kürt muhalefeti de var. E, meseleye eleştiren bakan buradaki aksak gördü yani. Türkiye'den de genel olarak hepimizin kuşkuların dile getirmesi kadar normal bir durum yoktur. Ya, dolayısıyla e, hem akil insanlar heyetinin akiliyetine ihtiyacı var. Hem Türkiye'de entelektüel aydın işte bu konuda e, değerli e, bir şekilde katkıda bulunmuş bir yeni insan. Ee, bu konuda yıllardır bunun ezasını, cefasını çekmiş e, insanlar olarak meselenin kalıcı çözüme ulaşması açısından yapılması gereken e, hususlarda ayrı ayrı düşünebiliriz ama ayrı ayrı düşünmek birbirini e, gömmek anlamına gelmemeli. Dolayısıyla e, bence bu meseleyi çözüme doğru e, ilerlenilen süreçte e, mahallenin üstübuna, herkesin birbirinin üstübuna dikkat etmesinde fayda var. E, yoksa yaralanır. Kimse buradan e, bir şey umuyor. Düşünün. Ben bir de şey işaret edeceğim. Siz de çok iyi hatırlarsınız. Silvan olayları oldu. Ben hatırlıyorum. 18 Temmuz'u not aldım. O Temmuz'da olmuş Bizim konuşmalarımız vardır sizinle. Bu e, yine atış e, atışması dönemi gidiyor. Evet. Nerede e, e, insan ölecek? E, ve kendi hesabımı söyleyebilirim o dönemde. Yani siz, konuşmalarımızda da var bu. Yani e, Ankara'dan dağlara kadar uzanan bir barış zinciri kuralım. Önüne geçelim. İşte yapılması gereken ne varsa yapalım. Kendi şeyimiz düşen. Bir yandan evet gazeteciyiz. izliyoruz. ama bir yandan da aktivist tarafımız var. O tarafta da e, Kanun durması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de böyle baktığınızda bu dönemde bir kaç bin kişi ölü verdi. Biz çok rahat telaffuz edebiliriz. Silvan'dan bu yana 2.500 kişi ölü verdi. Burada tutarı Aydın sorumluluğu, entelektüel sorumluluk var. Bunlar yaşandı. Hem beş yıl içerisinde Habur yaşandı, Ostla yaşandı, Silvan yaşandı, Antep yaşandı. Ee, halk savaşı yaşandı. Bir gecede eva. İşte, şimdi barış. Dolayısıyla ben ha yakın hafızamla baktığımda e, kuşku entelektüelimiz zaten önemli. Kuşku duymadan bir şey üretemezsin. Yani, e, dolayısıyla gazeteci olarak da bu hafızayı göz önünde bulundurarak bakma yanlış gördüğümü yanlış, doğru gördüm ki biz AK Parti iktidarında geri geldi. Bu süre içerisinde AK Parti'nin ee, bazı çevreler açısından her şey e, borazancısı bile ilan edildik hayır doğruya doğru MGK buna yanlış mı diye karşı çıkacağız yok bu demokratikleşme süreçlerinde her şey... ama yan... Kürt sorunu yoktur vardır da diyen şeydir. Erdoğan'dır yoktur diyen de doğru mu? evet Heh. dolayısıyla bu e, konuda yani olabildiğince Edirginliği varsa insanın bazı konularda tereddütler yaşanmışsa bunları ikaz etmek durumundadır. A Akil insanlar eğitiminin e modelini, e bu modelin nasıl çalışacağına, ne olduğunu e konuşmak durumundadır. E bu bu ara bulucu yapı değil. Bu bu kamoy oluşturma yapısı. Evet, bunu da epey bir. Konuşma ve tartışma konusu edeceğimiz Bence de yani şey. böyle e, bunun sonunda güzel bir şey çıkar tabii ki yani kimse şey, bu barışın sürmesi için bütün enerjimizi aklımızı e, kullanmak durumundayız yeteneklerimizi kullanmak durumundayız kalıcı olması için ama e, yani e, gereksiz bir e, şeye de meydan vermememiz, çatışmaya da. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Hadi Peki bir hoşça görüşürüz. kalın. Görüşürüz, görüşürüz. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık Gaste Eldan Pablo Picasso adlı parçayı dinledik. Picasso'nun ressam. Picasso'nun ölüm yıl dönümü 8 Nisan 1973 tam e, 40 yıl mı oluyor? 1973'ten bu yana. Evet. evet 40. ölüm yıl dönümünde sırf Picasso'yu çalıyoruz. Picasso'ya yapılmış, hazırlanmış özel müziklerle devam ettiriyoruz. Picasso olağanüstü yeteneğini aslında realist bir çalışmaları daha çocuk yaştaki çalışmalarıyla başlamış. Gençliğinde de daha sonra 20. yüzyılda artık binom yeryüzünde olabilecek, akla gelebilecek bütün teknikleri de denemiş ve hepsinde de önemli başarılara ulaşmış teoriler, teknikler ve fikirlerle oynamış ve devrimci sanatsal yaptığı işlerle inanılmaz bir şöhrete ve tabi aynı derecede de paraya, servete kavuşturmuş 20. yüzyıl sanatının en önemli figürlerinden biri yapmıştı. Üzerinde konuşulmayan bir şey. Ee, neredeyse kalmadı. Son şey de Picasso'nun bir sergisi de e, Tavya'daki Sabancı Müzesi'nde de açılmıştı. Ve çok ilginçti yani doğrusu. Evet. Şimdi Yok Emirgan'daki. Ee, şeyi söyleyelim. Ee, başta söylediğimiz e, konulara tekrar dönmeden önce açık radyoda olduğunuzu hatırlatalım. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını da dün akşam dokuz sularında sona erdi. Ve oldukça <gülüyor> dinamik, bol katılımlı, çok sesli, hoş bir şenlik halinde oldu. Bir de bu sabah itibariyle gelen bir dinleyici mesajı var. Onu da e, hemen sıcağı sıcağına size sunmak isteriz. Merhaba diyor Handan Kurşun. Aslında bu oldukça gecikmiş bir teşekkür. Seneler oldu sizinle tanışıp müptelanız olalı. İlk yıllarınız kızımın bebekliğine rastlar. Onunla büyüdünüz, sizinle büyüdü ve şimdi üniversiteye başlayacak. E, hayatımda ciddi ve özel bir yer kaplamıştır bu süre zarfında sesiniz hiç unutmuyorum Irak savaşı sırasında Nasır Şamma'dan Bağdat Night'ı çalmıştınız e, da vurulmuştum kalbimden diyor günlerce kasetçi plakçı gezip aramış bulamamıştım sonra radyoyu aradım bana tüm albümü CD'ye kaydedip yollamıştınız Hayatımda aldığım en değerli armağanlarımdan saydım. Daha bir dolu şey var sizden armağan. Bir dolu ses hayatımı ve beni zenginleştiren. Sağ olun, var olun demiş. Gerçekten de çok teşekkür ederiz biz de. Bu gibi mektupları kalbimizin köşesinde saklıyoruz. Şüphesiz çok etkili oluyor. Çok teşekkürler. Handan kurşuna. Bu mesajı için de çok teşekkür edelim. Evet şimdi e, tekrar başta konuştuğumuz ekoloji haberlerine biraz daha dönelim. E, özellikle bu e, dünkü Radikal Gazetesi'nde e, iki önemli haber vardı aslında. Bir tanesi Bodrum'da. E, tam anlamıyla bir doğa e, talanın gerçekleşmekte olduğu ve inşaat sektörüne büyüyen inşaat sektörüne katkıda bulunmak üzere herhalde olsa gerek taş ocağı e, turizm cenneti olarak bilinen Bodrum'da taş ocağı cenneti oldu diye bir haber vardı. Taş ocakları mesela 10 dönüm için izin alıp nedense 10 e, dönüm için dahi olsan nasıl izin aldıkları da tartışılacağı gibi o izni de e, alınmış izni de kötüye kullanarak 50 dönüm araziye çıkarıyorlarmış. Üstelik de ya ruhsatlara e, aykırı ya da ruhsat süresi bittikten sonra da faaliyetlerine devam ediyormuş. Her bakımdan büyük bir hukuksuzluktan bahsediliyor. Ama yani bir cesaret de var sanki 10 dönümlük alanda 50 dönümlük bir şey yapmak 50 kat e... Yani 50 dönümlük arazide çalışmak gerçekten bir cesaret istiyor. Nasıl evet yani bunu gerçekten sonra bir, sonra bir göz yumma yani. evet bunun üzerine de gidilmesi <gülüyor> gerekir. Yani hem ruhsat süresi biten hem de ruhsatta belirtilen alanın dışına taşan ocaklardan biri Yalı Çiftlik beldesindeki bir taş ocağı. Tüm izinleri bitmiş. Ama madeni işletenler taş çıkarmaya ve doğayı katletmeye devam ediyor diyor. Bodrum başta olmak üzere Muğla'da son aylarda taş ocaklarına karşı büyük bir mücadele başlamış olduğunu belirselim. Şimdi işte bu tarz haberleri verdiğimiz her seferinde bunu da özenle belirtmeye dikkat ediyoruz. Ve bu bir gerçektir. Çünkü büyük bir yıkım, talan var. Her tarafta bu görülebiliyor. Belli özel çıkarların, özel şirketlerin büyüme, işletme adı altında telefonumuz çalıyor ama bunlara cevap verebilecek kimsemiz var mı bilemiyorum şeyden de bahsedelim yani şunu da söyleyelim bu 343 41 41 numaralı telefonlara cevap verecek bir çağrı merkezi dün itibariyle dün akşam itibariyle kalmadı. Ama eğer destek vermek için arıyorsanız ve özel olarak e, isminizi yazdırırsanız arkadaşlar göreve başladıkları zaman size dönüp tekrar arayacaklardır. Mutlaka e, esirge desteğinizi ve bu, bunun için de telefon numaramızı hatırlatayım ben. E, Açık Radyo'nun telefon numarası 343 40 40 numarası yani 0212 alan koduyla. 343 40 40 numaralı telefonunu ararsanız e, destek hattında açılana kadar tekrar arkadaşlarımız burada size e, adınızı e, not ederler ve sizin için uygun olan bir saatte tekrar geri arama imkanımız olur. Çok teşekkürler gelen telefonlar için Evet şimdi habere dönecek olursak. Evet. Yerel yöneti, yani büyükçe bir mücadele başlamış olduğunu belirtiyor Serkan Hoca haberinde ve yerel yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları izinsiz yetkisiz kaçak çalışan madenleri tek tek tespit etmektelermiş ve Muğla Valiliği kanalıyla da bu tür taş ocakları kapatılmaya çalışılıyor. Yalnız Bodrum'da faaliyetlerini sürdüren 34 taş ocağı varmış bu habere göre. 34'ünün 34'ü de 10 dönümlük yer için izin alıp 50 dönümlük yerde mi çalışıyormuş acaba? Hayır. O yarısı sadece böyleymiş. On, ha, yarısı. 17'si. Ha. O zaman mesele yok evet. diyorsun. Değil mi? 34 Taş Ocağı'ndan 17'si ya kendilerinin aldığı ruhsata aykırı hareket etmekte ya da izinleri bitmiş ama faaliyetlerine devam ediyormuş. Berdavanmışlar. Bir de işte Yalı Çiftlik'te Doğal Taş madenciliği ait sahanın işletmecileri Doğal Taş Madencilik Yalı Çiftlik Beldesi Ala Zeytin mevkiinde başvurmuş 10 yıllığına 2005'te ve işletme hakkını 2009'da devretmiş. iki özel kişiye kiralamış ama yeni sahipleri sözleşmeye aykırı hareket etmiş ve iddiaya göre ruhsatta belirtilen sahanın dışına çıkarak doğal taş çıkarılmış. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış diye bakacak olursanız sadece fotoğraflara bakmak ve böyle gümrah ormanların olduğu bir yer değil orası ama elbette Akdeniz bitki örtüsünün hakim olduğu ve ormanların da bulunduğu, yeşilliğin de bulunduğu bir yer. O yeşilliklerin tam ortasında insanın her türlü keyfini bitiren olağanüstü taş, hurda yani ne denir buna bilmiyorum. Bir enkaz halinde dolayı. Evet, yani Sanki yıkılmış bir bina var. O binanın enkazları ormanın içerisine atılmış gibi duruyor. Atılmış yani kullanılmayan taşlarla yeşilliğin ortasında ve iş makineleri tabii vazgeçilmez olan iş makineleri de görülüyor. Yani böyle 10 dönüm izin alıp 50 dönümde çalışma olayları var ve bunun üzerine de harekete geçen bir Halk kitlesi var. Bürokrasi peki ne yapıyor bu noktada? Bir kısmı işin içine girmiş, bir kısmı da tamamen öteki kesimle işbirliği halinde herhalde. Öyle anlıyorum. Yani pat, çünkü taşıyacak dediğiniz zaman büyük infilaklarla çalışılan, patlatmalarla çalışılan ve yeraltı su kaynaklarına da o zaman tabii bütün bu. E, Yeraltı su kaynaklarının da e, mahvına yol açacak e, bir zarar ortaya çıkıyor. Ormanlık alanlarda ha, demin aradığım kelime buydu. Moloz'dan ibaret oluyor. Moloz yanıları var. Dere yatakları da doldurulmakta yollar. Ve bir de tabii estetik. Yani her şey bir yana bırakılırsa e, her türlü etiye aykırı bir davranış ve işte sağlığa da aykırı büyük gürültü kirliliği hava kirliliği ve belki de ötekilerden daha önemsiz olmayan görsel kirlilik şüphesiz ki yani evet. estetik yani yani müthiş bir şey ceryan ediyor ve taş ocağı cenneti Bodrum diyor. Bir başka haber de dün gene vardı. Şunu da ekleme, ekleme ekleyelim. Bodrum kaymakamı gödek Mehmet Gödek Merdan'ın yaptığı bir açıklama da var sorulmuş Gödek Merdan'a da bu durumun nasıl olduğu onun tarafından yapılan açıklamada da bir rapor hazırlanmış kadastro tespitleri dışında rapor hazırlanmış valiliğe sunulmuş Muğla valiliğine şimdi buraların kapatılması bekleniyormuş söz konusu taş ocağının da bilindiği söylenmiş yalı çiftlikten biraz önce bahsettiğiniz ve Sayın Valimizin bizim talebimiz, üzere, bizim talebimiz üzerine oraya tebligat yapmasıyla beraber e, bir süreç başladı diyor. Daha kapatılmamış ama tebligat yapılmış ancak aynı gün kapatılmıyor. Gün verilmiş ruhsatı ay aykırı hareket ediliyor. Bazılarında ruhsatı bitmiş onlara da bakılıyor diyor. Yani bürokrasinin de haberi var bundan. He, yani var. Herkesin haberi var. E, niye hala aktifler peki bu taş ocakları? Herkesin haberi var. Yani i̇yi bir soru. Bunun... Sakinlerin, çevre sakinlerinin haberi var, çevrecilerin haberi var, gazetecilerin haberi var, bürokratların haberi var. Ee hala çalışıyor bu ocaklar. Ve tamamen ruhsatsız o. Yarısından bahsediyoruz. Yani toplam 34 ocağın yarısı taş ocağı. Ruhsatlarına aykırı ya da izinleri çoktan bitmiş olmasına rağmen faaliyetlerini sürdürdükleri. Evet bu iyi bir soru. Cevabını daha sonra beraberce bulmaya çalışırız. Bir başka ama mücadelenin de başlamış olması da evet. işin bardağın dolu tarafı diye bakabiliriz ve her yerde ancak bu mücadele yapılarak bunun engellenmesi mümkün. Yoksa bir kurtarıcı gelip iyi bir yöneticinin, bir valinin, kaymakamın e ve şirketlere dur demek, bu özel çıkarları dur demesi beklenemeyecek. Bunu da açıkça görüyoruz. İşte zaten. Bütün meselenin de galiba özü burada yatıyor. Bir başka mücadele haberi de Artvin'den geliyor. Kafkasör Dağı, Genya ve Cerattepe bölgesinde maden ruhsatı verilmiş ama çok sayıda insanın gerçekten büyük bir kalabalık var. Binlerce kişi Yeşil Artvin Derneği'nin düzenlediği bir mitingde Artvin'de madene hayır demişler doğayı hor gören geleceği zor görür gibi hoş e, yerel e, şeyler de var. Pankartlara aslında sloganlar da var. E, doğayı hor gören geleceği zor görür. Yani günün bile sözü olabilir aslında. Evet. E, ve siyasi partiler sivil toplum kuruluşlarından meslek odalarına sendikalardan çevre örgütlerine kadar binlerce Artvin'linin buluştuğu mitinge Trabzon, Ankara İstanbul, Bursa, İzmit ve Sakarya'dan da pek çok çevrecinin katıldığını söyleyelim ve Artvin için mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini söylemişler İl genelinde 325 adet maden ruhsat alanı tespit edilmiş onlarcası için ihaleler açılmış Bunlardan, bu müdahalelerden neler çektiğimizi Ankara'dakiler değil, bizzat burada yaşayan bizler biliyoruz demişler. Neden buradayız ve neden böyle bir miting düzenledik diyor Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan. Cevabı çok basit. Biz doğduğumuz bu toprakları çok seviyoruz ve göz göre göre bu toprakların yok olmasını istemiyoruz. Onun için buradayız demiş. Bundan daha basit ve net bir cevap bir şey olabilir mi? Çünkü bizler Artvin sevdalılarıyız. Herkesin ortak görüşü var. Artvin'in çok büyük bir talana yalana ve felakete gidiyor olduğu ve bunun önüne geçilmesinin zorunlu hale geldiği fikri. Sırf ar arama yapmak için 325 bin ağacı evet. ortadan kaldıracaklarmış. Yani madem çıkarmak için değil arama yapmak için devamı gelecek. 325 bin öyle evet. mi? Evet. Çok ilginç aslında. Yani ruhsat alanı başına bin ağaç demek ki. 325 e, maden ruhsatı alınıyormuş. Bin Aa, ağaç o olarak hesaplamışlar demek ki. Ağaç e, üzerinden hesaplıyorlar herhalde, belki de. Herhalde. E, i̇yi bir rakam. Hakime o senin bahsettiğin hakim beye de iş çıkıyor işte. Evet. evet. Yani, Yeni ağaç dikmek için suçluları şey yapacak. Yani 325 bin ağaç gidince... Mesela bin kesmenin cezası kaç ağaç dikmektir? Filan. Evet. Hakimin şeyi kaç ağaç diktirmişti? 40 bin mi? 40 bin evet. 325 bin ağaç sadece bir tek Alpvin yöresinden gidince hakimin işi bu de Bu da aramada zor. ama sadece arama çalışmaları çalışmalarında. Arama evet. çalışmalarında yani hakim beyin işi bayağı. Daha bu aramalar bitecek. Bunun inşaat süreci başlayacak. O inşaat sürecinin yolları düzenlenecek. Kamyonlar o yollardan geçecek. O, çok bu iş olmayacak var. galiba. Yani, bakalım Artvin'ler direniyor. Bütün hakimler birleşse de ceza suçluların cezalandırılarak, ağaç diktirilerek bu işi kurtaramayacağız galiba. Nişkene bence hakim beylere değil de Artvin'lerin kendi yöres hakimlerinin mücadelelerine kalıyor bence. Öyle bakalım meseleye. Ve bir başka konuya geçelim. Dün de ayrıca e, önemli bir e, toplantı vardı. Ee, Türkiye Küçük Millet Meclisi e, toplantısının gündeminde ki e, maddelerden biri de gezegen elden gidiyor buna razı gelemeyiz e, manifestosuydu. Bunun e, ben de oraya çağrılıydım. Bu büyük hengameye rağmen Açık Radyo Dinleyici destek projesi özel yayının hengamesine rağmen tabii ki e, temel sorumluluklarımızdan biri başında geleni olduğu için oraya koştuk. Sayıya da dün de bahsettim oradaki İstanbul milletvekillerinden ikisi de yer alıyordu. Orada bu kampanyayı da anlattım ve bunun bu mücadelenin gezegeni korumak için Change.org'daki yükselen kampanyasını sözünü etmeye başladım ee, çalıştım. Bir de üstelik şeyi de belirttim. Sayıyı sen görebiliyor musun? Sayı, sayıya bakıyorum şimdi ama sadece İstanbul'da olmadı galiba Türkiye Küçük Lütbe Pek Meclisi. çok. Yani 13 ayrı ilde gerçekleşti. Bir, iki konudan biriydi gündemindeki. Öbürü de barış süreci tabii. Ama gayet katılımın da yüksek olduğu ciddi şekilde yapıldığı bir durumdu kendilerine bilgi verip bir tane de soru bıraktım. Ben erken ayrılmak zorunda kaldım. Özür diliyerek ve sonuç olarak 7 bine yaklaşan bir destekçi sayısı olduğunu da söyledim. Kampanyada imza kampanyasına katılmış olan evet yanlış bilgi vermemişim 6800'ün bin üzerinde bir imza toplanmış vaziyette Toplantının bir de soru olarak da Türkiye'de e, hükümetlerin, yani Türkiye'nin çeşitli iktidarlarının e, iklim politikaları belirlemediğini, tutarlı ve e, istikrarlı e, iklim politikaları olmadığını ve bu yönde çalışmadıklarını e, sordum. Soru olarak da bıraktım. Herkese bir soru sorma hakkı veriliyor sivil toplum kuruluşlarına öyle çalışıyor yani küçük Millet Meclisi e, ve orada Türkiye'nin neden üst üste yıllardır o, içinde bulundukları OECD grubu ülkelerinden 58 ülke içinde neden hep son 3 ya da 4 sırada yer aldığını son 2 sene itibariyle özellikle bunun cevaplamasını <gülüyor> rica ettim ve ben ayrıldım o, sorunun cevabı konusunda ne yapıldığını bilmiyorum daha sonra öğreniriz bir de Cezayir restoranında yapıldı bu toplantı konferans salonunda ve Cezayir'in beyaz adını bilmediğim açık renkli kedisi de masaların üzerinde alına salına şanlı bir tur attı o da günün en güzel renkli olayıydı. Sonra güvenlik güçleri kediyi alandan uzaklaştırmış galiba. <gülüyor> evet ama yumuşak bir gaz filan atmadan İnat, inat etti hiç inmemekte masada bütün konuşmacıların ve milletvekillerinin önünde kuyruğunu sal diye dolaşınca haliyle kendisine ufak bir müdahale edildi. Yok şeydi moderatör moderatörlüğün görevleri arasında bu da var deyip <gülüyor> kediyi salonun dışına çıkarttı. O, evet önemli bir toplantıydı ve son olarak da bugünkü Radikal Gazetesi'ndeki şeyi de söyleyip bitirelim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakırköy'den sonra Çamlıca'da da yürütmeyi durdurma kararına rağmen yeşil alan olan bir arazide inşaat hakkını ikiye katlamış durumda. Bu daha önce yani Ömer Erbil'in bir haberi çıkmıştı. Başbakan Erdoğan'ın uyarısına rağmen İstanbul'un birçok ilçesinde Emsaller yani misal göstermek, örnek göstererek e, yapılan bir işlem bu. Emsaller 2'ye 3'e katlanmış durumda. Kadıköy'de emsal değer 2'den 4,5'a, Zeytinburnu'nda 2'den 4'e, Esenyurt'ta 2,5'dan 8'e, Beşiktaş ve Şişli'de 2'den 5'e kadar çıkmış durumda. Yani muazzam artışlardan bahsediyoruz. Gerçek bir kentsel dönüşüm adı altında gerçek bir rant talanı olduğu konusu hiç göster su götürmez. Ve zaten Ömer Erbil'in analizi de radikalde şey başlığını taşıyor. Bu emsal şehri bitirir. Diyor net bir tavır koymuş. Ama bu şehrin bitirilmesine de izin vermeyeceklerdir. Yani Çamlıca'da mahkemeye inat iki kat inşaat yapılmış Ercan Sarıkaya'nın haberi bu çevre e, ya yani mahkemeden dönmüştü ne olmuş çevre ve şehircilik bakanlığı araya girmiş ve verilen imar izni iki katına çıkarılmış dünyada böylesine bir oksimoron çok az rastlanıyor ya yani. cuma günü verdiğimiz haber sonrasında neden şaşırıyorsunuz ki danıştaydan dönen kararı mecliste kaldırılan parmaklar sayesinde tekrardan reddedildiğini gördük yani bu olayda bunun bir diğer örneği aynı şekilde demek ki yapılabiliyormuş yapıyorlar Yapı yapılıyor Evet. Şaşırmak değil ama mücadele etmek gerekiyor. Evet. Ee, ve Mesa inşaat arazide Çamlıca projesi adı altında 100 villalık proje hazırlamış. Proje satış değerinin 350 milyon liraya ulaşacağı dile getiriliyormuş. Çatı eğimleri %33'den %45'e çıkarılmış. 650 yüksekliği kaldırılıp yüksekliği belli olmayan iki kat sınırı getirilmiş. Ve böylece inşaatta çatı katının önü de açılmış. Yani rekreasyon alanının altına 15 bin metrekarelik otoparka izin verilmiş. Ve plan askıdayken Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri itiraz etmiş plana. Birinci derecede sit alanı ve park dinlenme alanı olarak işlenmesini talep etmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden doğan tekel. Mahkeme kararının arkadan donanıldığı gibi bir de bonus olarak yeni haklar verilmiş oldu demiş. İnşaat hakkı ikiye katlanmıştır. İtirazımıza cevap alamazsak mahkemeye gideceğiz diye konuşmuş. Böyle bir durum var. Ama bu emsal artışının şehri bitireceğine dair de Ömer Erbil'in analizi var bugünkü Radikal Gazetesi'nde. Bu gidişatın muhakkak bu gidişata dur denmesi gerektiği aşikar İmar planlarında KAKS yani kat alanı kat sayısı olarak bilinen emsal bir arsanın üzerine yapılacak toplam inşaat alanını belirliyor. Bununla oynuyorlar işte. Yani bin metrekarelik arazide örneğin iki emsal değeri iki bin metrekare toplam inşaat alanı anlamını taşıyor. Emsal inşaat yapılabilir metrekare üzerinden hesaplandığı gibi kadastroda parsel üzerinden de hesaplama yapılabiliyormuş. Emsalin nüfusu arttırdığından bahsediliyor ve yeşil alanın kalmadığından asıl bahsediliyor. Yani İstanbul'da 3 milyona yakın konut stokunun 2 milyonunun yıkılıp yeniden yapılması gerektiğine de dikkat çekiliyor ve muhtemel işte hep her zaman söylenen muhtemel İstanbul depreminde 80 bin binanın yıkılacağı, 500 binin hasar alacağı, 300 bin çadıra ihtiyaç duyulacağı İstanbul'daki arsa fiyat ve maliyetleri diğer kentlere oranla çok daha yüksek tabi ve son yıllarda Kadıköy'de işte sözünü ettiğimiz gibi Kadıköy'den başlayarak 2'den 4.5'a 2'den 3'e, 2.5'dan 7-8'e Esenyurt'ta, Başakşehir'de 2'den 5'e, Bakırköy'de 2'den 3'e, Beşiktaş-Beşişli'de de 2'den 5'e kadar çıktı. Yani tam bir... Esenyurt özellikle 2'den 8'e çıkışıyla beraber öne Hı. çıkıyor burada. 2.5'dan evet 7 ve 8'e çıkmış. Yani 2 Şubat tarihinde daha bunun haberini okumuştuk. Bu yeşilin, şehrin ve yaşamın büyük ölçüde sona erdirilmesi anlamına gelir ve adı da Çevre Bakanlığı adında da Çevre Bakanlığı olan bir kuruluş tarafından da kolaylaştırılıyor olması e, dehşet verici bir şey ama buna, bununla ilgili büyük bir mücadele olacağından kuşkum bile yok. Pekala bitiriyoruz. Picasso's Last Words adlı Picasso'nun son sözleri diye bir şarkı çalacağız şimdi Paul McCartney ve Wings grubundan gelecek ve Picasso ressam Picasso'yu heykeltıraştan atçı bir Picasso'yu ölümünün 40. yıl dönümünde andığımız şarkılardan biri ve sonuncusu olacak bu da. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. That. So drink to me, drink to my health, you know I can't drink anymore. Votre service, dès que nous à votre entière disposition, vous savez, vous nous envoyons un engagement d'une série de guides, listes d'adresses...